Ercüment Ekrem Talü 1923 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak 16 gün vazife yaptı. 16 gün. 17. gün görevden alındı. Sebebini bilmiyoruz. Ben kendisinden iki tane roman okudum. Tavsiye ederim. Romanların isimlerini veriyorum. Beyaz Şemsiyeli. Bunu kurşun kalemle yazın. Beyaz Şemsiyeli. Ve gün batarken bunu mürekkeplü kalemle yazın. Gün batarken romanı yüz sayfadır. Her Türk gencinin okumasını arzu ederim doğrusu. Ben üç defa okudum. Evimde elimde duruyor. Tek bir kere daha okuyacağım. Dili biraz ağırdır ama öyle olması iyidir bana sorarsanız. Biraz yugat karıştırmak iyidir kitabı okurken. 1922'de baskıya vermiş. Şimdi sizi bu kadar yorduktan sonra dört dakika bir kredi rica edeceğim sizden. Bütün dikkatinizi, son enerjinizi kullanarak, anlamak için de fazla kaygıya düşmeden sadece bir dinleyin. Sonra üzerinde mütalaa ederiz. Yani mütalaa dahil dört dakika. Şey değil yazı, bir buçuk dakikada bitiririz. Gün batarken romanını oğlu muvakkar Ekrem Talu'ya ithaf etmiş. Ona armağan etmiş. Ön sözden önce bir sayfa tutmayan şu yazıyı yazmış. Oğlum muvakkar Ekrem'e ''Sen doğduğun vakit oğlum, sicilli nüfusunda mukayyed bulunmakla mübahi olduğun bu devlet-i muazzamanın hudutları, Adriyatik denizinden Basra körfezine uzanıyor, Yemen, Trablus'u Garp, cezayir Bahri Sefit, Harameyn-i Muhteremeyn, Kalemrevi saltanat seni Seniyye'ye dahil bulunuyordu.'' Bir cümle okudum. ''Şartta Ravza-i Mutahharayı Resulullah'a, Garpta Meşhed-i gara Türk neferleri Nigehban idiler.'' Bir gün, niçin ve nasıl olduğunu tarihlerde okursun, meşrutiyet ilan ettik. Yine bir gün, alemi kana boyayan, ateşe yakan, yaman bir muharebeye, beşeriyeti zebun düşüren, meşhum bir mukateleye sürüklendik. Bu harekatımızın birincisiyle sonuncusu arasında altı senelik bir fasıla vardı. Bu müddet zarfında Su-i bize rahat yüzü göstermedi. Mütemadi idbarımız ahlakımızı bozmuştu. Harbi umumi de birçoklarımız cinayetler irtikab ettik. Bu itiraf elim olmakla beraber bir hakikattir. Ancak esbabı muhaffef eden olarak şunu da ilave edeyim ki, millet, mübarek Haluk Ali Canab Türk milleti, dermansız omuzlarına cebren yükletilen bu cinayetlerden beri üzzimmedir. İleride kin ve ihtiraslar durulduğu zaman tarihin hükmü bu yönde layık olacaktır. Ancak vukuat-ı sahiheye müsteniden kaleme aldığım şu naçiz eser tezgahı taba verildiği zaman fezayı beşeriyette altı buçuk asırdan beri neşre envar eden bir şems-i taban-ı ihtişam ve azamet, bir neyyir-i kudsi fazilet guru ediyordu. Bir ihtiyar seni sizleri düşündüm. Fakat neden bilmem kalbim pek o kadar sızlamadı. Allah şandır yine parlak bir gün doğacağına ve senin o günleri göreceğine imanım var oğlum. Ercüment Tekrem 17 Ramazan 1938 Aç Parantez 1922 Sevgili gençler duyar duymaz anlamak elbette gerekmez. Yani bu kadar uzun değil Ercüment Ekrem'den bahsediyoruz yani. kayda girdi merak edenler oradan bakabilirler falan önemli değil de. Bir teklifim var. Milli Eğitime ilettim. Ne kadar ciddiye alınır bilmiyorum. 3. 4'te 9 11 12. sınıflarda tercih 9 ve 10 ya da 2. sınıf çocuklar bu bir sayfayı ders olarak bir yıla koysak 8 ay boyunca harf harf şunu bir mütelaa etsek hasılı masrafını korur. Ben bundan eminim. Ama bakacağım, dikkatli bakacaksın. Hepsine bakacaksın ama. Mesela diyor ki, maalesef bazı kuyuğun altında. Diyor. Yani çok rahat değilim, her şeyi yazamıyorum. Oğlum sen anla diyor yani. Lafın tamamı aptala söylenir diyor yani. Bunun sebepleriyle birlikte tahkik ederek ne oluyoruz yani? Falan. Başına bir imparatorluk çöken bir nesilden bahsediyorum. Yani bu adam 30'lu yaşlarındayken, Cihan çapında bir devlet ayağın altından çekiliyor, gök kubbe üstüne göçüyor. Yahya Kemal'i düşünün. Anası kalmış Üsküp'te, dayısı Leskovça'da kendisi İstanbul'da. Ey yavrum ey. Yani biz o neslin ızdırabını, serencamını yani biraz empatiyle kavrama ihtiyacındayız da yani. Anlarsak daha iyi değerlendirmeler yapabiliriz. Sonra Türkçeye derinlemesine bir vukuf içinde imkandır, fırsattır, kaçırılacak şey değildir. Ben milli eğitime sormak istiyorum. Tamam böyle bir şey vermiyorsun. Ağırdır tamam güzel de abi yerine ne koyuyorsun? Bunu vermiyorsan ne veriyorsun? Yani? ya? Biraz da insaf edelim kendimize canım. Acıyalım yani. Bu, bu kadar da yani. Sakallı Celal geliyor aklıma. Beyler meşrutiyet ilan ettik olmadı diyor. <gülüyor> ikinci meşrutiyet dedik gene olmadı. Cumhuriyet dedik gene olmadı galiba. Gelin ciddiyet ilan edelim. <gülüyor> Marksisttir. Ayyaş Sakallı Celal. Bu isme de dikkat çekmek isterim. Not alın. Sakallı Celal ilginç bir adam. 1960 öldü. Bitli Sakallı. Çirkin bir adam. Ayık gezmemiş adam. İki satır yazdığı bir şey yok. Ama şimşek gibi konuşan, yani düşünen bir adam. Ondan duyduklarıyla kitaplar yazıyorlar. Sakallı Celal'den eşittiklerim falan. Öyle kitaplar var piyasada. O diyor işte böyle. Şimşek gibi bir sözü yani. dikkat Ciddiyeti ilan edelim beyler diyor. Başka bir sözü. Bu memleketin ilgilileri bilgisiz, bilgilileri ilgisizdir. Bu memleketin aydınları doğuya giden gemi de batıya koşan tayfalardır diyor. Kapa bak ya. Şunu da ekliyor. Bu memleket çok konuşmaktan battı. En çok konuşanlardan biri benim diyor. <gülüyor> evet, bitiriyorum. Suyu yani.